Kıymetli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den küçük, büyük, yaşlı tüm izleyenlerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz efendim. Bir söz hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. Sizden gelen soru ve sorunları inşallah kendisine yöneteceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, övme ve övülme alemden Rabbi olan Allah içindir, Allah'a aittir. Övülmeye layık olan, öme hakkı olan bir tek alemler Rabbidir. Kim Allah'a göre güzel yaptıysa o övgüye layıktır. Bütün isimlerinde, bütün sıfatlarında hamde bir tek layık olan alemler Rabbidir. Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin, Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli beytinin ve eshabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendimiz'in öncelikle hoş gelmişsiniz. Nasılsınız efendim? Hamdolsun. Nasılsınız? Hamdolsun efendim. Efendim öncelikle Sevda isimli bir izleyenimiz birkaç soru yollamış efendim. İlk sorusunda eşim 25 yaşında Ramazan ayında vefat etti. Oruç tutuyordu ama namaz kılmıyordu. Çok merhametli biriydi. Herkes ondan razıydı. Bir buçok aydır her an onun ahiretini ve kabrini düşünüyorum. Çok merak ediyorum. Bu vesveseden bir türlü kurtulamıyorum efendim. Acaba yeri nasıldır? Ben onun için ne yapabilirim demiş efendim. Auzubillahi ya Ve mursalin. Kardeşimize, ailesine Allah sabırlar versin inşallah. Çok zor bir durumdur. Ama ne olursa olsun mutlaka Allah'ın takdirine boyun bükmek gerekir. O nasıl takdir etmişse kesinlikle hiç kimse için, hiçbir şey için o takdirini bozmaz. Herkese bir ecel vakti takdir etmiştir. O an geldiğinde ne ileri ne geri onu almaz buyurdu. Yapılması gereken şey sabretmektir. Dünya hayatının geçici olduğunu bilmektir. Bunu unutmamaktır. Mutlaka ahirette Allah bizi buluşturur, görüştürür, bizi bir araya getirir. Eğer bir kul iman ile ahirete gitmişse mutlaka kurtuluşa, saadete erer. iman ile gitmişse. Önemli olan imanla gitmiş olmasıdır. Resulullah Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam bir kul vefat ettiğinde <gülüyor> eğer müminlerden, müslümanlardan onu tanıyanlardan özellikle komşularından örneğin, örnek veriyor. Eğer İki kişi ondan razı olursa ya da genel olarak böyle bir rıza hali varsa Allah buyurur ki aslında bu kul bu hare sahip olmasa da kullarım onun hakkında böyle bir zan besledikleri için ben kullarımın zanını kabul ettim yani onu iyilerden yaz kulları onu iyi olarak görüp tanıdığı için, anladığı için. Onun için doğru tanınmak, güzel tanınmak çok önemli bir meseledir. Eğer çevremizdekiler bizden razıysa, herhangi bir şekilde bizden davacı değilse, eğer güzel insandı, iyi insandı dediyse, bu durumda Allah da onu iyilerden kabul eder. İş, amele, ibadete gelince, o kul ile Allah arasındaki bir durumdur. Zaten söylüyoruz, ameller, ibadetler araçtır, amaç değildir. Amaç imandır. Eğer iman etmişse, eğer Allah'ı seviyor, Allah'ın hesabını yapıyorsa, bu durumda ona mümin denir. Onun hakkında hüsnü evet, zanda bulunulur, bulunulması gerekir. Aynı zamanda hayır dua yapılması gerekir. Elbette ki e, hesabını merak etmesi doğru bir durumdur, güzel bir durumdur. Olması gereken de budur. Yani biri vefat ettiğinde bize düşen acaba nasıl bir hal ile Allah'ın huzuruna gitti? Acaba Allah ona nasıl bir muamelede bulundu, bulunuyor, bulunacak dememiz gerekir. Yoksa sadece böyle ağlayıp feryat etmek e, doğru bir şey değil, doğru bir hal değil müemine yakışan bir tavır değildir. Ee, i̇nşallah e, kardeşimizin gönlü bu şekilde e, meşgul oluyor. Haklı olarak e, öz düzamla bakması gerekir. Bununla beraber e, gönlünü bu şekilde e, aşırı derecede e, meşgul etmesi de doğru değildir. E, kendini kontrol edemeyebilir bilmesi gerekir ki Kuluna Allah'tan daha yakın hiç kimse yoktur. Hiç kimse Allah'ın kulunu sevdiği gibi sevemez. Hiç kimse kuluna rahmet ettiği gibi merhamet edemez. Onun için Rabbimize güveniyoruz, ona havale ediyor, ona, onun rahmetine havale ediyor, rahmetine esmarlıyoruz. Onun için ne diyoruz? Allah rahmet etti diyoruz. Rahmetinin içine aldık. İşi Allah'ın rahmetine kalmıştır. Allah da Rahman ve Rahim'dir. Mutlaka rahmetini, Rahman ve Rahim oluşunu kuluna gösterir. Yeter ki kul mümin olsun, imanlı olsun. Evet, bunun için kardeşimizin gönlü bu açıdan rahat olsun inşallah. Evet. Kardeşimiz devamla şöyle sormuş efendim. Tesbih çekip, yasin okuyup eşimin ruhuna yolluyorum sevabı yetişiyor mu? Bir de El-Gafur ismini çekip ruhuna yollayabilir miyim? El-Gafur'un anlamı için yolluyorum demiş efendim. Evet. Elbette ki e, dua yetişir. Hangi sevabı gönderse göndersin o ona ulaşır. E, El-Gafur ismini manasından dolayı çekmesi gayet güzeldi. E, i̇nşallah böyle yapmaya devam etsin. Buna beraber Söyledik. Bu, O'nun müminliğine, O'nun doğru yaptığına, güzel yaptığına bizim şahitliğimizdir. O'na şahidiz Ya Rabbi diyoruz. Bununla beraber O'nun için senin rahmetini, mağfiretini diliyoruz Ya Rabbi. Demek olur ki bu gayet güzeldi, doğru yapıyor, güzel yapıyor. Evet. Efendim devamında hepimizin rüyasına giriyor. Ben ölmedim deyip kızıyor. Bunun anlamı nedir? komşular da görüyor demiş efendim. Evet. Bu nefsani bir rüyadır. Kim görürse görsün, bu nefsani bir rüyadır. Nefse aksettiği için, yani e, genç yaşta vefat ettiği için e, bir türlü ölümünü kabullenemediklerinden dolayı nefse bu şekilde aksediyor. E, öyle görülüyor. Böyle bir şey yoktur. E, böyle bir şeyi söylemez, söylemezler. Nefsani bir rüyadır. Geçersiz bir rüyadır. Bunu unutmak gerekir. Efendim son olarak kardeşimiz sormuş. Namaz kılmaya başladığım gibi şeytan bana vesvese veriyor. Aklın bir türlü bir türlü gidiyor demiş efendim. Evet. Huşu içerisinde namaz kılıyorum. Kılamıyorum. Kılamıyorum demiş efendim. Kendimi namaza veremiyorum. Namazım kabul olur mu? Şaşırdığım rekatlarda tekrar niyet getirebilir miyim? Elbette ki kul Allah'ın huzuruna çıkmaya niyet ettiğinde çıktığında Allah onu kabul etmez mi? Ameller niyete göreler. Evet, bu niyette Allah'ın huzuruna çıkıyor, namaza duruyoruz yani. Sonra şeytan bir sürü bu ve sözse verebilir. Bizi Allah'ın huzurundan ayırmaya çalışır, başka şeylerle meşgul etmeye çalışır. Bize düşen nedir? Bize de düşen sürekli Allah'ın huzurunda durmaya çalışıp ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım demektir. Kendine onu sürekli hatırlatmaktır. Huzurda durmaya çalışmaktır. Eğer namazı şaşırırsa şaşırdığında yeniden niyet etmesi gerekmiyor. Namaza devam etmesi gerekir. Kaç rekat kıldığını bilmiyorsa mesela 3 mi kıldım 4 mi kıldım diye eğer Tereddüt yaşarsa bu sürekli olan bir hal ise üçü kabul edip dört kılmalıdır. Yok arada bir oluyorsa ayda yılda bir oluyorsa o kaç rekat kıldım meselesi bu durumda üçü kabul eder dördü kabul eder öyle namazını tamamlar günün rahat olsun kul Allah'ın huzuruna çıktığında. Öyle e, zahiri şeylerle meşgul olmak e, doğru değil. Allah bizi biliyor, niyetimizi de biliyor, halimizi de biliyor, yaşadıklarımızı da biliyor, rahmetiyle muamele eder. Bize düşen sürekli o namaz esnasında Allah'ın huzurunda olduğunu, e, ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım deyip, huzurda o e, durmamız gereken hali yaşamaya çalışmamız lazım. Buna birer Allah'ın isimlerini de tefekkür etmek lazım. O namaz esnasında Allah'ın rahmetini, makfîretini, affini, Allah'ın muhabbetini, sevgisini, kendisini nasıl sevdiğini hatırlamaya çalışması gerekir. Şeytan uzaklaşır. Gönül meyralar çıkınca zaten şeytan oraya çıkamadığı için o süreçten de kurtulur inşallah. Yavaş yavaş bu açılır inşallah. Kardeşimiz böyle devam etsin. Allah. Yartımcısı olsun inşallah. Kardeşlerimize selam olsun. Efendim başka bir izleyicimizin sorusudur. Selamünaleyküm hocam. Ben bu yolu çok geç tanıyan biri olarak yaşım 34. Çok mu çok zor durumdayken Allah'ın yardımıyla Kur'an-ı Kerim mealini okuyarak adım attım hamdolsun. Yaklaşık bir buçuk yıldır namazımı kılmaktayım inşallah. Ancak kendimi çok mu çok eksik hissediyorum. Sıkıntılardayım biraz. Mücadelemde duanızı istiyorum. Şimdiden Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar. Emeği geçen herkese teşekkürler. Allah razı olsun. Allah kardeşimize yardımcı olsun inşallah. Önemli olan bir yola girip yürümeye başlamaktır. Eğer ölürken Allah yolunda yürüyorsak bu durumda Rabbimiz bizi huzuruna aldığında orada konuşma çalışmak Hakkımız olur. Ya Rabbi sana geliyordum, yolundaydım. Evet, daha önce kendimi kaybetmiş, yolumu kaybetmiştim ama kendime gelince, kendimi bulunca, anlayınca, yolumu bulunca yoluna girdim, sana geliyordum Ya Rabbi. Dediyse bir kul, Allah'ın huzurunda konuşma hali olabilir. Bununla beraber Allah da onu öyle kabul eder zaten. Yok eğer başka tarafa giderken, eğer huzura çıkarsa bu çok vahim bir durumdur. Eğer Allah'tan kaçıyorsa, ters tarafa gidiyorsa huzura çıkmaya da yüzü de olmaz, konuşmaya da yüzü olmaz. Kardeşimizin hamd etmesi lazım, şükretmesi lazım. Elbette ki hayat imtihandır, sıkıntılar da yaşanır. E, bilelim ki Rabbimizin huzurundayız, O bizi biliyor, O bizi görüyor. Gücü her şeye yetendir, kulünü sevendir, e, kulundan yana olandır, kazanması için O'na muamele edendir. E, gönül itibariyle rahat olması lazım. E, elbette ki çabasını, gayretini, mücadelesini de e, vermesi lazım. E, i̇nşallah e, Allah, onu da hepimizi selamete çıkarır inşallah. Efendim ismini vermek istemeyen bir izleyici saç boyamak günah mıdır diye sormuş efendim. Evet. Saç boyamak günah değildir. Bazen böyle sorular geliyor. Cevap olarak ne diyoruz aslında? Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. Yani cenneti alabilmek için Malını canını vermen gerekiyor. Bu işler öyle boyamıyla olacak şeyler değildir. Yok boyadı, boyalı e, günahkar oldu, boyalamadı çok temiz insan oldu böyle bir şey yoktur. Buna beraber e, boya neden günah olsun? Eğer o da bir elbise gibi süs ise evet boyalamak herhangi bir şekilde e, günah olmaz. E, hatta e, Rasulullah Efendimiz boyalamayı günah yapmayı tavsiye etmiştir. Hem erkeklere, hem kadınlara. Evet. Efendim başka bir izleyicimiz, Hocam borcum var, söz, söz verdim, tarihi geldi, ne yapayım? Evet. Ne yapılması gerekir? Resulullah Efendimiz buyuruyor diye, aleyhissalatü vesselam, bir kul birine borç verdiğinde, yani biri ona borçlandığında, Sadaka sevabı alır. Bir sadaka sevabı alır. O e, her ne vermişse, borç olarak, sanki onu Allah yolunda sadaka vermiş gibi sevap alır. Mümin kardeşine borç verdiği içindir. Vadesi geldiğinde eğer ödeyemezse, onun borcunun vadesini ertelerse, bu sefer her bir günü için iki kat sevap alır. Kardeşini sıkıntıdan kurtardığı için. Elbette ki müminlerin, böyle bir şuurda olması gerekir. Ama bazen olur ki, karşımızdaki bu şuurda olmayabilir. Sorun sıkıntı çıkarabilir. E, yapılması gereken şey nedir? Evet, vadesi gelince veya gelmeden, bir iki gün önce ödeyemeyecek durumu varsa onu haberdar etmesi gerekir. Belki o da kendine göre, ona göre tedbir alır. Haberdar etmesi gerekir, durumu arz etmesi gerekir özrünü beyan etmesi gerekir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, eğer bir kul ödemek niyetiyle borçlanırsa Allah mutlaka o ölmeden ona o borcunu ödeme imkanını verir dedi. Evet. Allah imkan tanır. Yeter ki niyetimiz güzel olsun. Ödemek olsun. Allah o imkanı mutlaka tanır. Ee, bu da başka bir imtihan. Allah imtihana tabi tuttuğunda sabretmeyi de bilmek lazım, boyun boynukmeyi de bilmek lazım. Buna beraber evet, duaımızı yapıyoruz. Allah bütün borçlara borcunu eday etmeyi nasip etsin inşallah. Evet. Efendim sorulmuş cehennemden çıkış yoksa kul hakkına giren Müslüman cehenneme gitmez mi? Yani biri kul hakkına girerse onun cehenneme mi gitmesi gerekir? Hiç kul hakkına girmeyen kimse var mıdır? Bir mümin bir mümine baksa hakkı geçer. Hakkı birbirine geçmeyen hiç kimse yoktur. Ana babanın da evladı üzerinde hakkı vardır, hakkı geçiyor. Evladın ana baba üzerinde, komşu üzerinde, arkadaşı üzerinde, insanlar üzerinde, varlık üzerinde mutlaka hakkı vardır ve birbirlerine hakları geçer. Hakı, biri kul hakkıyla giderse cehenneme gider demek yanlıştır ama bunun karşılığını, cezasını mutlaka çeker ve mutlaka bu hesap görülür. Allah onların hesabını görür. Nasıl görüyor? Resulullah Efendimiz beyan etti öyle. Eğer hakkı geçmişse onun sevabından alır, ona verir. Eğer sevabı yoksa ötekinin günahını alır, ona yükler. Buna beraber bunun ayrıca bir de cezası vardır. Bu e, uzun bir mesele. Mesela buyurdu ki Resulullah Efendimiz, hak deyince biz sadece birinin e, herhangi bir şekilde e, birine zulmetmek, ona haksızlık etmek veya haksız yere onun malını yemek gibi anlarız. Ama bir de hak deyince neyi anlamak gerekir? Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu. <gülüyor> mutlaka Allah'ın mal olarak size verdiklerini, nimet olarak verdiklerinin hakkını ödemeden gelmeyin dedi. Sahabe soruyor nasıl ya Allah? Buyurdu ki, birinin hayvanları olsa, örnek veriyor, inekleri olsa veya develeri olsa, herhangi bir mümin onu istediğinde Emanet olarak istediğinde onu vermelidir. Yük taşımak için istediğinde onu vermelidir. İki, sütünü sağdığında mutlaka onu hak sahiplerine vermelidir. Fakire, fukaraya onu vermelidir. Eğer o fakirlerin imkanı yoksa ona emanet olarak vermelidir onunla geçimini sağlasın diye. Emanet. Eğer böyle olmazsa, o haklarla beraber sakın sizi ahirette görmeyeyim dedi. Hak bir de bu şekilde vardır. Yani birinin yardıma ihtiyacı varsa, sen yardım edebiliyorsan, birinin öğrenmeye ihtiyacı varsa, öğretme imkanın varsa, birinin birinin e Maddi olarak bir ihtiyacı varsa, sen onu karşılayabiliyorsan, eğer bunu yapmıyorsan, onun hakkı sana geçti. Evet, bir de işin böyle bir tarafı vardır. Eğer hakları gözetirsek zaten, insanlar kardeş olur, bir olur, beraber olur, birbirlerini aynı zamanda severler. öbür tarafta da birbirlerine evet dua ederler, teşekkür ederler. Allah bizi gerçek manada kardeş eylesin inşallah. evet. Ee, evet e, cehennemden çıkış yok. Bununla beraber eğer bir kul hakkına e, girmişse onun cehenneme gitmesine gerek yok. Evet. Efendim ben Bodrum'dan Serkan Bayramlı. <gülüyor> izleyicimiz. Tasavvuf hakkında bilgi vermeniz mümkün müdür? Tasavvufun kökleri nereye dayanmaktadır? Evet. Tasavvufun kökü Kur'an ve sünnettir. Resulullah Efendimiz'in hayatıdır. Sahabenin yaşadığı hayattır. Sırat-ı müstakimdir. Sadece zahiri olarak öğrenmek yeterli değildir. Bir de manevi olarak Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gönül harine sahip olmak için e, yola girip nefsi, nefsi tezkiye edip e, çaba gayret e, sarf edip Allah'a e, yaklaşma yoludur. Allah'a vasıl olma yoludur. Bütün sahabe bunu Resulullah Efendimizle beraber yapmıştır. Belki en çok mahrum olduğumuz şey odur. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın e, o Allah'a aşıklık harini bilmiyoruz. Aşk halini bilmiyoruz. Onu unutmuşuz. Yani namaz kıldı, oruç tuttu, böyle e, rahmet sahibiydi, merhamet sahibiydi, böyle hoşgörülüyordu, böyle affediciydi. Evet bunlar hepsi Allah'ın isimleri. Doğru ama bir de onun Allah'a aşıklık hali vardır. Vecd hali vardır. Muhabbet hali vardır. Allah ile beraber olma hali vardır. Evet. Tasavvuf yolu işte o aşk halini e, kazanmak içindir. Mesela bir örnek vermiştik. Ee, Ayşe annemiz anlatıyor. Bir gece vakti baktım ki Resulullah yatahta yok. Merak ettim. Evet kalktım. E, baktım ki bir köşede e, tefekkür halindedir. Ben diyor yanına yaklaştım. E, ya Resulullah ne yapıyorsun dedim. Başınları kaldırıp bana baktı buyurdu ki sen kimsin? Benim, ya Resulullah ben Ayşe'yim yürdürdü ki Ayşe kimdir? Di ben ben karımın Ayşe'yim yaratır Allah. Sonra diyor yavaş yavaş kendine geldi. Ben Ayşe'yimdir. Ayşe kimdir diyor. Nasıl bir aşk, nasıl bir vecd halinde nasıl Allah'ın huzurunda duruş bir halidir bu? Eşini tanıyamayacak kadar Tasavvuf bunu kazanmak içindir. Resulullah Efendimiz'in bu günül halinde nasiplenmek içindir. Bu aşkı, muhabbeti kazanıp Allah'a aşık olmak içindir. Gerçek manada, kamil manada mümin olmak içindir. Taklitten kurtulmak içindir. Evet, özü, temeli Resulullah Efendimiz'in gönlüne dayanır. Evet. Efendim ismini vermek istemeyen bir izleyici. Selamun aleyküm. Bir sorum var. Aleyküm selam. Teyzem çok hasta ve üşüyormuş. Uyanık halde Azrail'in yanına geldiğini ve yavaş yavaş ruhunu aldığını hissetmiş. Bunları yaşarken bütün hayatı gözünün önünden geçmiş. O an annesini ve komşularını yardıma çağırmış. Kimse duymamış. Annesi de niye bu kadar gıybet yaptık demiş. Üzgünmüş. Aklında hasta kız kardeşi de varmış. Evet. E, uyanık kendini zannediyor. Aslında bu uykuyla ile uyanıklık arasındaki yakaza halidir. Buna yakaza hali denir. Uyanık olduğunu zannediyor, doğrudur. Beyninin bir bölümü uyuyor, bir bölümü uyanıktır. O anda seslense de kimse onu duyamaz. Çünkü uyuyor. Çünkü rüyadadır. Manevi alemdedir aslında. Bu sadece e, bir rüya olduğu için e, Azrail hata yapmaz. Alırsa ruhayı alır. Bir daha onu geri vermez öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede o ölüm melekleri o elçilerimiz hata kusur işlemezler dedi. Kimin zamanı gelmişse onun ruhunu alır. Gelmeyeni almazlar dedi. Evet rüya görmüş. Yakaza halidir bu. Evet, uyanıktır. Beyin uyanıktır o anda. Allah ona eğer böyle bir şeyi gösteriyorsa ne diyor? Bak ne de bir soruda kıymet mi yaptı demişti. Evet, kendinizi koruyun, kendinizi muhafaza edin. Gıybet yapmak şirktir çünkü. Şirke düşmektir. Birini küçümsemek ya da çekiştirmek onun etini yemektir. Ölmüş kardeşinin etini yemektir. Allah bunu haram kılmıştır. Hiç kimse buna bahane üretip yani ben bunu söylerken doğru söylüyorum diyorsa bu küfür olur. Allah sen yanlış söylüyorsun diyor. Sen yani ölmüş kardeşinin etini yapıyor, yiyorsun diyor, o diyor ki ben doğru söylüyorum, ben güzel yapıyorum. Onlarla beraber o eti yiyenler de onun durumuna düşer. Kardeşini de savunamamış, müminin hakkı bir de buydu. Gıyabında kardeşinin namusunu, şerefini savunmak, biri onu eleştiriyor, kötülüyor, yeriyorsa gıyabında onu savunması gerekir ki müminin, mümin üzerindeki hakkıdır. Bunu yapmadıysa, bir de onu dinlediyse, bir de onu tasdik ettiyse ayrıca o da aynı şekilde o etten, kardeşinin etinden yemiş olur. Evet, bunun için ne yapmaları gerekir? Tövbe etmeleri gerekir, istihbar etmeleri gerekir. Buna beraber bunu bir müjde olarak anlaması gerekir. Allah kurulunu sever, kuru bak burada yanlışınız var, bu yanlışı yapmayın demiştir. Aklında kim varsa aynı şey onun için de geçerlidir. Efendim sevilenin sevdiğine zahiri olarak ilgisiz, alakasız olması, sormaması işlerinin yolunda olduğuyla mı alakalıdır? Yoksa burada Allah'ın bir muradı var mıdır? Hikmeti var mıdır? Allah razı olsun derim Evet. Bu iki türlü anlaşılması gerekir. Bir, Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayı dedi. Bir de Allah onlara unutulmuş muamelesi yapar. Bir böyle Allah'ı unuttukları için Allah'ın unutulmuş muamelesi yaptıkları vardır. Bir de güzelin nazı güzelliği kadardır. Evet. Söz konusu Allah olunca elbette ki o nazı olacaktır. Ee, ona unutulmuş muamelesi yapmıyor. Daha fazla kazansın. Daha güzel olsun. O aşkı muhabbeti artsın. Aşkını muhabbetini ispatlasın. Her, ne hal olursa olsun, hangi durum olursa olsun, ya Rabbi ben seni seviyorum, ben seni istiyorum desin diyedir. Ama o e, devam ettikçe, o çoğaldıkça, biriktikçe öyle bir yerde onu sorar ki, o bile şaşırır. Öyle bir yerde, öyle bir sorar, öyle bir yakınlığını, öyle bir sevgisini e, gösterir ki, onun ummadığı, beklemediği bir durumdur. Çünkü o birikmiştir. Bunu böyle anlamak gerekir. Evet. O sevgi biriksin diye. Daha güzele layık olsun diye. Kazansın diye. Onu hak etsin diyedir. Evet. Efendim Hazır Akkaya Denizli'den Selamun Aleyküm. Programımızı beğenerek izliyoruz. Bir sorum olacaktı. Seferi iken namaz nasıl kılır demiş efendim. Evet. Seferi iken namazı kısaltıyoruz. iki rekat kılıyoruz. Zaten kardeşlerimiz bunu biliyor. Belki asli olanı kılıyoruz. Öyle anlamak daha doğruydur. Diğer iki rekatten fazla olanlar o diğer iki rekatın kemalatı içindir. Kamil olsun diyedir onun için asli durumuna indiriyoruz. İki raket olarak ikişer ikişer kalıyoruz. Efendim anne izleyicimiz efendim bir grup insan Kur'an'ı akıllarıyla, kelime manasıyla ve diğer ayetlerle anladıklarını iddia edip hükümler çıkarıyorlar. Kelimeye kendi beğendikleri manaları yüklüyorlar. Böyle yapmak doğru mudur? Kur'an nasıl okunur ve anlaşılır? Allah razı olsun demiş efendim. Allah Aleyhisselatü Sadece böyle yapmak yetmez. Bütünden bir parçayı alıp parçayı bütünün yerine koymak demektir bu. Kur'an nasıl okunur, nasıl anlaşılır? Kur'an, Resulullah Efendimizle beraber okunur ve onun üzerinden anlaşılır. Kur'an çünkü hayat kitabı. Sadece böyle kelimelerle, bir bilgiyle onu anlamaya çalışmak ya da kalkışmak yanlıştır. Bu dinin peygamberini devre dışı bırakmaktır. Evet. Onun için Resulullah Efendimiz'e bakıyoruz. O nasıl anladı, onu nasıl yaşadı, onu üzerinde nasıl gösterdiyse anlam odur. Canlı Kur'an. Onun için canlı Kur'an'a bakmadan, danışmadan gerektiği gibi anlaşılmaz. Eksik anlaşılır. Yani Fatiha'yı okurken ne diyoruz? Ehdine siratel müstakim. Bununla beraber neyi anlamamız gerekir? Allah Resulullah Efendimiz'e ne buyurdu? Sen siratel müstakim üzeresin. Başka neyi anlamak gerekir? De ki Rabbim siratel müstakim üzeredir. Hepsini birden anlaman gerekiyor. Eğer Resulullah Efendimiz siratel müstakim üzere ise siratel müstakimde yürümüşte sahabesiyle beraber onlar Rabbini buldu demektir. Çünkü de ki Rabbim siratel müstakim üzeredir. Bu durumda eğer biz de Sırat-ı müstakimi anlamak istiyorsak nasıl anlayalım, kelimelerle onu anlamak yetmez. Onu sadece bir bilgi olarak öğrenmiş olursun. Resulullah Efendimiz sahabesiyle sırat-ı müstakimde nasıl yürüdü, yani hayatı nasıl yaşadı, nasıl iman ettiler, hayata bakışları neydi, insana bakışları neydi, Allah'a bakışları neydi, varlığa bakışları neydi, bakarken nasıl yaptılar, nasıl muamele ettiler. Bütünüyle Resulullah Efendimiz'in üzerinden anlamak gerekiyor ki Resulullah Efendimiz'e iman etmiş olalım. Ona tabi olmuş olalım. Ona uymuş olalım. Onun gibi yapmış olalım. Yoksa kendi kendimize hiç farkında olmadan eğer bunu böyle onsuz yapmaya, öğrenmeye, anlamaya çalışırsak kendi kendimize bir din üretmiş oluruz ki herkese göre bir din çıkar ortaya. Şu anda öyle olmamış mıdır? Öyle olmuştur. Öyle olmasaydı biri ben Müslümanım diyor, öteki de ben Müslümanım diyor. Bakıyorsun birbirine düşmandır. Bakıyorsun birbirini öldürüyor. Birbirinin kanunu döküyor. Bu işte bir sorun var. Eğer her iki taraftan mümin ve Müslüman olduğunu iddia ediyorsa ikisinden biri Resulullah Efendimiz'e tabi olmamış demektir. Onun Yürüdüğü silat-ı müstakimi kabul etmemiş demektir. Onun yaşadığı dini kabul etmemiş demektir. Onun gibi iman etmemiş, ona tabi olmamış demektir. O, Allah'ın beyanıyla alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Bu durumda öteki rahmet değil, öteki azaptır. Öteki e, alemlere rahmet değil, aleme, insana evet zorluk koyuyor meşakkat oluyor. Sıkıntı oluyorsa o nasıl ona tabi olmuş? Evet. Alem'e rahmet olmayanlar zahmet olur. Efendim Hasan Ergün Bingöl'den Selamun Aleyküm. İşlediğimiz günahlara tövbe edince günahlarımızın sevaba güzelliğe çevrilmesi için nasıl bir tövbe yapmamız gerekiyor? O tövbenin şartları var mıdır? Muhabbetle ellerinizden öperim. Allah razı olsun demiş Elbette ki şartları vardır. Bir, Allah'ın günahları affetmesi vardır. Mahfiret etmesi vardır. Bir de günahları sevaba çevirmesi vardır. Affetmek başkaydı, mahfiret başkaydı. Mahfiret, e, öyle ki artık o günahtan e, üzerinde eser kalmaz. İşlememiş gibi yani. Ama günahların sevaba çevrilmesi bambaşka bir şeydir. Bunun bir şartı vardır. Nedir şartı? Nasuhi bir tövbeyle, tövbe edip, istihbar edip salih amel işlemek. Yani yaptığının tersini yapmak. Eğer yaptığının tersini yapmaya kalkıştıysa, çalıştıysa, başladıysa bu durumda Allah günahlarını sevaba çevirir. Neden? güzel yapma gücü olsun diye. Evet. Ee, sevap aynı zamanda güçtür, kuvvettir, elbisedir. Ee, nurdur. Güzel yapabilmek için onun o güce ihtiyacı vardır. Allah da günahını sevaba çevirir. Hadi kulum yap. Bu sefer iman edip salih amel işliyor ya, güzel yapacak ya. Onun için o güce ihtiyacı vardır. Allah da o gücü günahını sevaba çevirip o sevap gücünü, nurunu, kuvvetini ona verir, hadi kulum yürü der. Şart, güzel yapmayı tercih etmiş olmaktır, bundan sonra böyle yaparım. Yani biri ters tarafa gidiyor, yanlışlar yapıyor, sonra diyor ben tövbe ettim, namazıma başlayacağım, orucumu tutacağım, Allah'ı izinlik edeceğim, güzel şeyler yapacağım, iyilikler yapacağım. Başkalarına zarar verirken tersini yapıyor bu sefer. Allah da günahını sevaba çevirir. O gücü, o kuvveti ona verir. İhsan eder, ikram eder. Tersini yapma niyetiyledir. Günahın e, sevaplara dönmesi. Evet. Bir soruyla beraber diyara verelim inşallah. İşte. Bursa'dan Güzin Hanım, her iki çocuğu da zihinsel engelli olduğu için psikolojisi bozulmuş olan arkadaşıma manevi anlamda nasıl destek olabilirim? Evet. Allah eğer kullarını teslim ediyorsa, teslim ederken bir de e, o ana, baba bir sorun yaşıyorsa, yani bir engeli, bir sorunu varsa, elbette ki bunun karşılığını bir tek e, Allah takdir eder. O zahmeti çekerken, onlara bakarken, onları büyütürken, bunun karşılığını ancak Allah takdir eder. Hiç kimse onların ne kazanacağını, ne kazandığını bilemez. Allah'ın bunun karşılığında onlara nasıl bir ikramda bulunduğunu e, tahmin edemez. Çünkü öyle ki, e, dünyevi hayatlarından birçok şeyi feda etmek zorunda kalıyor. Böyle bir durumda, e, zaten analar, babalar, çocuklarını büyütürken e, aynı zamanda ibadet yapmış oluyorlar. Onlar için sıkıntı yaşarken, zahmet çekerken e, ibadet halindedirler. Bir de eğer bu çocuklar e, sorunları varsa, sıkıntıları varsa, soru sıkıntı nerede olursa olsun, ister zihin engelli olsun veya başka bir engelli olsun o fark etmiyor. Bunun karşılığı e, söyleyemiyoruz onu. Ancak Allah takdir eder. Bu nimetin büyüklüğünü düşünüp Rabbim bana ikramda bulunmayı dilemiş demesi gerekir. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. Kıyamet günü bir kulü azura getirirler. dallar gibi günahı vardır. Sevap kefesinde pek az bir şey vardır. Sonra sevap kefesine bir şeyler koyarlar. Sevap kefesi ağır gelir. Herkes merak eder. Acaba neydi bu? Acaba hangi ameldi? diye merak ederler. Allah buyurur. Bu kulumun dünyada çektiği sıkıntılardır. O anda, kıyamet yerindekiler derler ki keşke biz de dünyadayken vücudumuzun etleri makaslarla kesilseydi, bugün biz de bunu kazansaydık. Eğer Allah kullarını emanet etmekle, kuluna e, bu şekilde bir e, sıkıntı yaşama nimetini bahşetmişse bu şerefi taşımak lazım. Bunun kıymetini de bilmek lazım. Değerini de bilmek lazım. Allah dilemeden ağaçtaki yaprak sallanmaz. O dilemiş ki olmuş. O dilemeden hiçbir ge dişi gebe kalmaz. O dilemiş. Elimizde olmadan bizim gücümüzün yetmediği, başımıza gelen her ne olursa olsun o Allah'ın takdiridir ve o imtihandır. Bize de düşen bu imtihanı kazanmaya çalışmaktır. İnşallah kardeşimiz sabreder. Bunun karşılığını ebediyen kazanç olarak kazanır. Dünya hayatından fedakarlık yapsa da ahireti onunla kazanmış olur. Allah kardeşimize yardımcı olsun inşallah. Kendiniz olursa bir yarabbim inşallah. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.